Su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Norhan Yüce Evet su hakkında bu hafta çevre aktivisti Sağlık çeliği e, konuk edeceğiz Dünyanın dört bir yanında yaşanan su gaspına dikkat çekmek amacıyla yola çıkıyor Küresel su politikalarının oluşturulmasında ve suyun metalaştırılmasında çok önemli bir rolü olan Bizim de programlarımızda zaman zaman dile getirdiğimiz Dünya Su Konseyi'ne gitmek üzere e, Kano ile yola çıkıyor Fransa'nın Bordo kentinden yola çıkıyor ve e, Marsilya'ya evet, Marsilya doğru devam ediyor 18 Haziran'da yola çıkmış e, Marsilya'da bulunan Dünya Su Konseyi'ne Dünya Su Dostları deklarasyonunu iletmeyi amaçlıyor Sadık Çelik Evet ee, bir çağrı metni var öncelikle ondan biraz bahsedelim ee, Sadık Çelik yolculuk nedenini anlattı Çağrı şöyle söylüyor, haydi insana, hayvana ve yeryüzüne can suyu olmak için mücadeleye e, bilindiği üzere kapitalizm dünya su kaynaklarımız üzerinde büyük bir hegemonya kurmaya doğru ilerliyor. Amazon ormanları, Dakota, Honduras, Karadeniz, Munzur ve Alakır nehirleri tehlikede. Termik santralleri, petrol boru hatları insana, hayvana ve yeryüzüne karşı büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğer bu gidişe bugün dur diyemezsek yakın gelecekte en doğal yaşam hakkımız olan suya erişim imkanımız büsbütün ortadan kalkacak ve 21. yüzyıl dünya kapitalizminin su savaşları dönemi olacak. Buna asla izin vermeyecek bir mücadele mümkün. Amazon ormanlarında Belamonte Barajı'na karşı mücadele eden yerli halklar, Honduras'ta yaşamını su hakkı için feda eden Berta e, Casares, Türkiye'de Karadeniz, dersim Munzur ve Antalya Alakır'da nehirler için mücadele eden su hakkı dostları. Bu mücadelenin mümkün olduğunu, bugün yapılması gerektiğini tüm güçleriyle haykırmaktalar. Gelin bunu birlikte haykıralım dediği bir çağrı metni var. Ve bu çağrı metniyle az önce Akkin'in de söylediği gibi Fransa'da Bordeaux şehrinden Marsilya'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. kanoyla Evet. Umarım bu programda Telefondan bir bağlantı kuracağız Bir aksilik olmaz Şu anda hattaysa bir merhaba diyelim Sadık Çeliğe Sadık Bey merhabalar Merhabalar merhaba. hoş, hoş geldiniz Duyabiliyor hoş musunuz? Beni evet. su yolundan çevirip programımıza dahil ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Biz teşekkür Biz ederiz. ederiz Yani bu çok değerli deneyimlerinizi Bizimle birazdan paylaşacaksınız zaten Şimdi evet. e, isterseniz çok böyle basit bir şekilde başlayalım. 18 Haziran'da evet. yola çıktınız değil mi? E, 18 Haziran'da e, Noteram Dalant'ı Zat bölgesinden çıktım. Ama 19'unda aslında yolculuk başladı bu oradan. Evet. E, şöyle ilerleyelim mi Sadık Bey? E, biz e, çağrı metninizi okuduk. E, yazdığınız evet. çağrı metnini. E, ve bu evet. metin doğrultusunda siz uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Dünya Su Konseyi'ne e, su dostlarının e, deklarasyonunu iletmek üzere. Bir yolculuğunuzu asıl <gülüyor> olarak merak ediyoruz. Nasıl geçiyor? E, tek başınıza yolculuk ettiğinizi biliyoruz. E, evet. Bir de bu yolculuğa sizi sevk eden koşulları ve talepleri de dinlemek istiyoruz. Tabii. Ee, öncelikle bir şeyin altını çizmek istiyorum başlamadan önce. Ee, bazen çünkü yanlış algılar oluşabiliyor. Öncelikle popüler bir algı ile benim Kano ile yolculuğumun bir avantür macera ya da romantik bir yolculuk olmadığını belirtmek istiyorum. Evet elbette. Yani kendi dünya, Kano ile Dünya Konseyi'ne gitme fikrim yüzden beri oluşmadı. Hı hı. Ee, çünkü ben yaklaşık 5 yıldır... Fikoloji alanında e, e, kendi kendince e, bir şeyler söylemeye çalışan bir direğim. E, e, biliyorsunuz Notre-Dame-Dame dediğimiz, siz de biliyorsunuz belki zat bölgesi var, otonomi aynı zamanda orası. Evet. E, büyük havaalanı projesinin e, yapılmak istendiği, uzun yıllarda devam eden bir e, hikaye bu. Hı hı. Ee, ama benim hikayem aslında e, ondan önce e, si e, bir baraj projesi karşı mücadeleyle ile başladı diyebilirim evet. Asıl hikaye orada başladı e, 2013 e, 2014 e, sonu 2014' başlarında e, si e, büyük bir baraj projesi e, yapılmak isteiyordu ve orası e, Ekolojist çok grup tarafından ve orada yaşayan çiftçiler tarafından savunun evet. korunmaya savunulmaya çalışılıyordu ve bir çağrı yapılmıştı o dönem yani alanın toplu kümen savunması için birçok bölgeden Fransızın bir çok bölgesinden hatta Fransa dışından 2009 Almanya'dan, yılında mıydı e, bu e, Sadık Bey? Hani bizim bilgilerimiz öyle bu konuyla ilgili. 2009 yılı herhalde değil mi? Bu söylediğiniz. E, hayır hayır. Ee, Daha sonra mı? Sivens olayı e, 2000... E, yani Daha öncesine dayanıyor da. Daha öncesine evet. dayanıyor ama asıl olarak e, yani oranın işgal edilmesi. Yani aktivistler tarafından ve oradaki yerel e, köylüler tarafından... E, Direnişin başlaması evet. 2010-11 civarında başlıyor. Hı hı. Ama benim oraya dahil oluşum yani direnişe dahil oluşum 2013'ün sonu, 2014'ün başları gibi. Evet. Öyle hı hı. diyelim. Burada büyük çiftlik sahiplerinin özel işte yani projenin sahibi olan şirketle birlikte Baraj projesini desteklediler, onun yapılmasını istediler. Hı hı. Ancak bölgedeki bir grup ekolojist köylü evet. bu şeye proje karşı çıktı hı. ve çağrı yaptı dedim netvur söylediğim gibi. Hı. O çağrı üzerine bütün aktivistler oraya gittiler ve oraya işgal ettiler o bölgeyi. Hı hı. Ee, yani işte ağaçlara artık nereye konumlarına oralara alternatif bir şekilde e, barakalar yapıldı, ağaç evler yapıldı e, ve daha önceden bağırılan yerlere yerleşildi, kolektifler oluşturuldu ve yaşam orada yeniden e, başka bir akışa yöneldi hı hı. E, ama bunun karşılığında e, yaşa gülüklü standı yürümedi tabi e, yani şirketin açtığı davalar var. O davalar sürecinde müdahaleler var. Hı hı. Jandarma'nın müdahaleleri var. Artı o bölgede yani çiftçiler arasında TNCA dediğimiz bir sendika var. Çiftçi sendikası. Ağırlıklı sağ kesimin sağ çiftçilerin oluşturduğu bir sendika bu aralarında ırkçılar da var özellikle komando e, komandoları diyelim hatta hı hı. bunların çok açık saldırıları, sabotajları oldu bizim e, oradaki e, işgal sürecimizde yani başka alternatif yaşam sürecimizde diyelim evet. e, e, bunlardan bir tanesinde işte yani oranın e, en son yani silans Büyük bir operasyon yapıldı 2014 şubattiydi galiba şubat şubat ya da mart pardon 6 Mart'ta 6 Mart 2014 büyük bir operasyon yapıldı ama operasyon öncesinde dediğim gibi yani çok büyük saldırılar oldu tacizler oldu bu uççu grup tarafından örgütlü yönlendirmeli li de ondan önce Bir arkadaşımız e, Katledildi Remy Freze'i Polisinin evet, e, e, attığı bomba, El bombası tipi bir e, DAS bir şeyle e, Kafasından ağır yaralandı ve e, Yaşamını kaybetti arkadaşımız Çok genç bir yaşta verdi, Değil dayı. mi? efendim Çok genç bir arkadaşımız Yani 21 yaşındayız daha evet, evet. Genç bir arkadaşımız Evet Evet Biyoloji mühendisliğimde okuyordu sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani dediğim gibi o süreç çok yoğun ıı, direnişlerle geçti. Ve sonra ıı, final olarak ıı, proje iptal edildi. Yani çünkü Remi'nin ıı, katledilmesinden sonra büyük skandal ıı, gündeme geldi. Hı hı. Hı hı. Devlet ıı, çok ıı, İmaj olarak jandarma özellikle büyük bir aldı. E, i̇tiraflarda bulundu. Yani o çocuğun e, arkadaşımızın e, katledilmesinde bilinçli e, bir ihmal olduğu ortaya çıktı. Çünkü bir tanesi itiraf etti, jandarmalardan bir tanesi. Çünkü gece e, gece çok yoğun gaz bombasa atıldı. E, bizim elimizde... E, ...ne tabanca vardı, ne başka bir şey vardı... Tabii, ...yani böyle evet. aralayıcı kesici bir şey yoktu... ...bizim elimizde en fazla taşımız vardı... ...yani başka bir şeyimiz yok... Hı hı. ...yani barışçıl ee, bir onlar... gösteriye karşı... ...böyle bir polisten... ...böyle evet, hani evet, kurşunlar yani... Evet. yani. Evet. ...bastik bir evet. gösteriye karşı... ...çok olağanüstü bir... E, ...saldırı gündeme geldi... E, ...tabii ben bunun politik nedenleri var... E, ...neden o kadar... E, ...saldırı yapılır, kendilerinden olmadı ...ya da bir iki tane... E, Janlarmanın polisin hırçınlığı e, ya da kızgınlığıyla oluşan e, kendi bilmezliğiyle oluşan bir şey değil bu bir politikanın sonucu or. E, bizden bir aldılar yani sonuçta ama e, sonuçta e, bu çok büyük bir şey yarattı infaz yarattı. Evet. E, Fransa geleninde evet Fransa dışında da taşıdı Almanya, Türkiye Türkiye'de de zaten e, çok yerde dayanışma evet büyük bir dayanışma var e, oluştu. Ee, ve sonra ee, Ekoloji Bakanlığı Segal Arnavayar özellikle ee, şeyin ee, şeyi kabul etti. Projenin e, iptal edilmesini kabul etti. Evet. Projeyi yani durduruluklarını açıkladı. Hı -hı. Hı. E, ve ayrıca zeminin e, öldürülmesine kullanılan gaz fişeğinin de yasaklanmasına karar verdiler. Yasaklandı yani o gaz fişeği. Evet, evet. Ha, diğer e, e, gaz çiçekleri de ölçümlü olarak belli bir e, sınır çerçevesinde belli bir e, dikkat çerçevesinde kullanılması kaydıyla e, karar altına alındı vesaire. E, sonuç olarak e, büyük bir ekoloji mücadelesi e, olarak e, öne çıktı. Sivans e, Tarihinde de e, yani en önemli deneylerden bir tanesi, Çünkü ondan önce Larzac deneyi var Fransa'da. Belki bilirsiniz Larzac, Larzac hareketi diye bir hareket var. 70'li yıllarda başlayan hmm. Jose Bovén'in işte popüler bir isim hmm. olarak söyleniyor. Jose Bovén'in işte biraz örnek olduğu bir direniştu. Biraz onun Etkileri de etkileriyle beslenen bir hareket e, zaten hareketi. Evet, ama şimdi suya gelelim biraz evet, isterseniz. Süremiz... Zamanımız çok kısıtlı olduğu tamam, için tamam, okay. e, nasıl okay. hani e, şimdi, evet o süreci anlatırsanız çünkü dediniz böyle bir ön planı var mı? Yani ön plan hangi planı, arka, planı var? Arka e, planı. evet böyle bir seçten e, gelen birisi olduğum için evet. e, sürekli. E, Dünyamızdaki bütün kaynakların doğal kaynakların su, toprak, orman, insan, hayvan evet. bütün bu varlıkların korunması, birlikte bir arada barış içinde, uyum içinde yaşayabilmesi için hı hı. mücadele ediyorum. Yani Diğer arkadaşlarım gibi, diğer insanlar gibi. Ben de kendimce bir direk olarak bu mücadeleye katkıda bulunuyorum. Dolayısıyla su bütün varlıkları için önemli gözne, yaşamsal variyatî gözne, yani o olmadan yaşam olmuyor biliyorsunuz. Evet. Ama ne yazık ki su üzerinde son yıllarda özellikle özel şirketler ve devlet eliyle çok büyük manipülasyonlar var, özelleştirmeler var. E, su kaynaklarına operasyonlar var. Yani Hı -hı. bunlar en büyük e, e, örneği Amazon ormanlarında yaşanıyor. Bizim Amazonlarda büyük bir baraj e, gerçekleştirildi. E, Belamonte barajı mesela. Hı -hı. Bu, e, e, bu barajın da patronu Fransa. Fransa'da. Suve düşünüyorlar bir patronu da. Suyaz aynı zamanda Amazon'un dışındaki birçok bir ülkedir. Amerika'da, Türkiye'de dahil birçok yerde yakınları olan bir, bir şirket. Aslında büyük bir su haydutu diyebilirim ben açıklıkla. <gülüyor> arka, arka taraftan çok bir ses geliyor ama... ...bir konuşmalar mı yani var? Çöma, ben şu anda çamaştırhaneden içinde görüşme <gülüyor> Tabii zor şartlar evet, evet, altında... ...bizimle birliktesiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet, dinleyicilerimiz oradaki bir, iki tane yaşlı teyzeniz var burada. <gülüyor> também, bayağı bir sohbetle devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Onları da çok fazla müdahale edemiyorum. <gülüyor> evet, Ama biraz evet. uzaklaşabilirim. E, az, yani sizin çok sesinizin... Iyi. ...rahat duyulabilmesi için söyledim. O yüzden... ...evet devam yani, edebiliriz. Evet. Tabii tabii anlıyorum. Evet. Uzaklaşayım tamam. ben uzak ee, e, e, e, ne, nerede kalmıştık fazla şeyler Yani <gülüyor> suyun nasıl gasp edildiğini aslında anlatıyordunuz. Evet. Özelleştirmesi, dünya ölçeğinde evet, evet, e, Suya yönelik büyük e, e, gasp operasyonları var. İşte özelleştirmeler var, e, büyük şirketler var bunların en başında Monsanto gibi Monsanto Bayer oldu artık, o biliyorsunuz. Monsanto Bayer gibi büyük tekel'ler yani biyoloji alanında hı hı. faaliyet gösteren eee tekel'ler şimdi bu alanda ürünler hı hı. Evet ayrıca Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası bunlar suyumuzu satanlar, pazarlayanlar da en büyük faydaları açıkçası. Hı. Su şirketleri güzel bir. Ee, ya onların eliyle, onların eliyle dünyanın birçok yerinde yeni yeni türeyen su şirketleri yani bu şişeleme şirketleri, ambalajlı su çok, şirketleri. Evet. evet, ambalajlayan şirketler. Dünyanın birçok doğal kaynaklarına sızma, saldırma peşindeler sürekli de bu süreç aynı zamanda suyun kirlenmesini de yaratan bir süreç. Kirleniyor. Yani endüstriyel bir atak olduğu için bu. Aynı zamanda işte temizlik, temiz su içme adına yapılıyor bu hareket. Ama aslında öyle değil. Fransa'da son yapılan yoklamalarda, araştırmalarda büyük su şirketlerinin suyu kirlettiği artık içilebiliriz su miktarının giderek azaldığı da belirtiliyor. Evet. Dolayısıyla bu, bu, çağırdı, da bu. Gözü dönmüşlük, bu gözü dönmüşlük yani onlardaki bu dikkatiyi, bu özeni de ortadan kaldırıyor. Hı -hı. Böylesine e, yoğun bir e, su haydutluğu döneminde e, ben böyle proje düşündüm kendi başıma. Evet. E, hatta arkadaşlarımla da paylaştım. E, ve e, çıktım. Yani yöntem olarak da e, e, kanoyla yapmaya düşündüm. E, Sununun üzerinden gidiyorsunuz. Dünya... Evet. evet, evet. E, Hedef olarak da Dünya Su Konseyi'ni e, kendime e, seçtim. Çünkü Dünya Su Konseyi biliyorsunuz Marsilya'da. Hı hı. Dünya Su Konseyi ile ilgili çok fazla detaya girmeyeyim, onları siz de biliyorsunuz zaten, siz de zaman zaman aktarıyorsunuz, evet. onların işleyişi, içeriği, kimlerin aldığı vesaire vesaire forum, yaptıkları forumlar vesaire. Ama Dünya Su Konseyi de yani bir sahtekarlar Birliği aslında, yani görünürde de su hakkını savunur gibi e, görünen e, forumlar düzenleyen dünyanın birçok yerinde e, 2018'de Amazon e, Amazonların kıyısından yani Brezilya'da, Brezilya'da yapılacak evet Brezilya'da yapılacak Yine 2012'deki <gülüyor> Marsilya'da yapılmıştı Dünya Su Forumu hatırlarsanız 2012'de evet, Marsilya'da evet. yapılmıştı 5.si evet. mi Türkiye'de yapılmıştı 5.si evet, evet 2009'da vermedin. Türkiye'deydi İstanbul'da evet, evet, evet. Evet. Evet. Ee, doğrusu da e, yani benim e, dünya su konseyine gitmen çok net bir yol mu? E, çok net bir hedef aynı zamanda öyle diyelim. E, çünkü gerçekten suyumuzu pazarlayanlar, e, satanlar, e, bunun için araştırmalar yaptıranlar e, o, konseyin hı hı. o konseyin içerisinde var. Konseyin içerisinde. %41 e, oranda e, e, özel şirket temsilcileriyle yer alan bir de Türkiye var. Tabii Türkiye'de tabii. Yani en kalabalık... Belediyeler, özel şirketler, devlet evet, inşaat, de, inşaat özel <gülüyor> şirketler inşaat şirketleri. özellikle. Yani bu, evet. bu şirketlerde özellikle inşaat alanından Hı. gelmekte. Aynen. Yani yani suyla hiçbir alakaları olmayan ama aslında il alakaları sadece para anlamında. kazanmak <gülüyor> üzerine <gülüyor> ama oştak evet. evet. biraz ee, vaktimiz azaldığı teslim. için şey tamam. e, yolculuğumuz hakkında da bir miktar bilgi aktarırsanız e, deklarasyon tamam. var ama herhalde ona çok giremeyecek e, şimdi Deklarsına... 19 un... Da yola çıktınız 19 Haziran'da. Şu anda evet. yolun ne kadarını katettiniz? Ne kadar süre sonra Marsilya'da olacaksınız? Şimdi ben yolun 4'te 3'ünü katettim. Hmm. 4'te 1'i kaldı. Yani evet. son finaldeyim artık. Yani kaç kilometreye ee, denk geliyor aşağı yukarı Sadık Bey? Ee, kaç kilometreniz kaldı? 700, 700 yani 800 kilometre yaklaşık. O bayağı uzun bir şey. Bir de hani kanoyla yani 800 gidiyorsunuz. 800'ü de aşabilir yani. Evet, evet, evet. evet. evet. Hı -hı. Toplamda yani 800 kilometreye Yakın bir kilometre Çünkü e, kanalda midi e, Dediğimiz etap Uzun bir etap Ondan Hı -hı. sonra sette Yani sette diye bir şehir var Benim önce, daha önce yaşadığım şehir orası Küçük bir balıkçı şehri Hı -hı. E, Orada bitiyor kanalda midi e, Orada e, ben trenle Çünkü kanal yok artık orada Hı -hı. Oradan bir geçiş yapacağım ben Trenle e, Avignon diye bir şehir var Orada hı. Ron, kanalda Ron dediğimiz. O hı. kanala geçeceğim. Avignon'da. Oradan tekrar Marsilya'ya devam edeceğim. E Marsilya'ya yani kadar gidiyor yani. Şey. Orada. Hı. Evet. Marsilya'ya kadar gidiyor. Tahmini olarak e, ayın kaçında olacaksınız Marsilya'da? Ne zaman yani? Ağustos ayı içerisinde herhalde. Evet. E, tahmini olarak e, bugün ayın 25'i galiba. Hı hı. Evet. 25'i. E, 25'i yani yani e, İki, üçü gibi ben, e, Ağustos'un ikisi, üçü gibi Marsilya'dayım. Orada nasıl? bir Böyle ayrı bir, bir organizasyon var, e, olacak mı? Yani siz e, Dünya Su e, işte konseyine deklarasyonu iletirken bir e, başka ekiplerle ya da zat aktivistleriyle birlikte bir şey yapacak mısınız? Şimdi, evet, öyle küçük bir grupla e, muhtemelen olacak. E, zat e, Çünkü biliyorsunuz zat bir e, diyoruz, zat her yerde. Marsilya'da da daha önceden e, Zat küçük girişimleri oldu, aktiviteleri oldu. Orada yani, tanıdığım arkadaşlarım var. Birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızdan bir grup var. Muhtemelen onlarla birlikte olacağız. Onlar bir karşılama yapabilirler orada. Hı hı. Ve bir deklarasyon de, ileteceksiniz. Yani buraya 20 kilometre evet. Belki Beziz'de de öyle bir şey yapabiliriz ama esas olarak Marsilya'da. Evet. İki dakikamız falan kaldı. O yüzden hani toparlayalım. E, tam olarak talepleriniz evet. nelerdir? Yani evet. aslında çoğumuzun paylaştığı talepler. şeyler de. Yani bir deklarasyon var. Henüz yayınlanmadığı için biz dile getirmiyoruz. Ama belki o deklarasyondan böyle bir iki dakika içerisinde özetleyeceğiniz kısımlar olabilir. Onları alsak. O zaman ben şöyle söyleyeyim mi? Bir dakika. Şimdi e daha önce de dünya e, su hakları çerçevesinde yayınlanmış deklarasyonlardan hı hı. E, en önemlisi dokuz maddelik bir şey var. E, su demokrasisinin e, su temeli e, ne oluştan e, dokuz evet, ilkeden bahsediyorum ben size. Ya isterseniz bu daha iyi. Olur. Zamanımız ona bile yok aslında. Evet. Yani bir dakikamız kaldı şimdi de. Orada en böyle hani can alıcı cümleyi söylerseniz belki evet. daha iyi olur. Zaman şöyle yapalım. Evet. Size göre en önemlisi yani şey zordur. Ee, tamam. Tabii o zaman maddeler <gülüyor> bağlantılıdır. Evet. Su, su doğa, su doğan normandır. Evet. Su doğadan serbest alırız su doğadan serbest çıkalırız. Onu temel ihtiyaçlarımızı bir şekilde kullanmak, temiz ve yeterli miktarda tutmak üzere doğadan borçlanırız. ...suyun veya su baskınlarına neden olacak şekilde çevrilmesi ekolojik demokrasinin ilkelerini ihlal eder. Evet. En önemli madde bana göre bu. Birinci yani, madde zaten. Bu, bu da, maddeden evet. yola çıkarak hı hı. bugün uğradığı e, kirlenme, saldırı ve e, operasyonları daha iyi anlarız diye düşünüyorum üzünde. Evet peki. evet. Çok teşekkür ederim. Zamanımız biliyorsun. bitti. Evet, Daha fazla sohbet evet. etmek isterdik, sizi dinlemek isterdik. Kusura bakmayın, bizden sonraki programcılara ayıboluyor, <gülüyor> süremizi aşacak olursak. Tamam Eğer... peki peki. Ee, peki. Yine. Canık canık oldu galiba. Kusura bakmayın. Yok, yo. Yo, yo hayır ama yani evet. orada kanoyla her gün mücadele şahane, ediyorsunuz. E, evet. Var. <gülüyor> şey söyleyebiliriz bir Sadık Bey, bu işte yolculuğunuzu aynı zamanda sosyal medya üzerinden de takip etmek evet, mümkün evet. oluyor. Belki o adresleri evet, evet. söyleyebilirsiniz, onlar Tabii. üzerinden dinleyicilerimiz takip etmek isterlerse Aynen. ulaşabilsinler. Facebook üzerinde Dünya Su Konseyi'ne gidiyorum, e, kanalda Dünya Su Konseyi'ne gidiyorum adlı bir sayfa var. Onun evet. dışında Kildisan nötr neth nöktan Kildisan net ve hı hı. aynı zamanda magazin olabiliyorsunuz. Hı hı. E, buralarda evet. da e, devam ediyor. Ben aynı zamanda Kedistan'ın yazarlarından biri Evet. Onlardan e, takip. Benimle ilgili bütün gelişmeler hı hı. E, onlar tarafından takip ediliyor, Kedistan tarafından takip ediliyor ve aktarılıyor Tamam. tamam. Peki. Oradan Buradan ulaşılabilir. Tamam. tamam. Çok evet. teşekkür evet. ediyoruz. E, katıldığınız size. için çok teşekkürler. İyi yolculuklar, yolculuklar evet. teşekkür <gülüyor> Kolay gelsin. Suyunuzdan tamam. tamam, çok gelsin. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil. Yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar: Akgün İlhan ve Nuran Yüce.